Kur'an 2 Günümüzde pek çok düşünür, gelecek yılların Kur'an'a açık yıllar olabileceği hususunda hemen hemen ittifak halindedir. Aslında az dikkat edildiğinde, içinde bulunduğumuz çağın düşünce ve tasavvurlarımızın üstünde bir süratle, Kur'an'a doğru kaydığı hemen sezilecektir. Evet, artık bugün, en amiyane bakışlar dahi, Kur'an'ın nedenlik kainatla içli dışlı olduğunu sezebiliyor, onun varlık adına beyanlarındaki isabeti görüyor, mesajlarındaki güç ve nuraniyet karşısında, hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlar. Bugün bu yüce kitabın, varlığın bağrındaki sırları, tabiatın ruhundaki incelikleri zevkle mütala edilecek bir kitap şeklinde, ilim ve irfan erbabının gözleri önüne serdiğini, yine ilim ve hikmetle uğraşanlar söylüyordu. Evet, varlığı didik didik edip, onun gaye, muhteba ve esaslarını herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde açıklayıp ortaya koyan bu Kur'an'dır. İnsanın kalbi, ruhi ve fikri hayatını tanzim edip ona en yüksek hedefleri gösteren ve elinden tutup gösterdiği hedeflere ulaştıran, ona lütufla, merhametle, şefkatle, adaletle muameleyi emredip ve onunla kötülükler arasında adeta aşılmaz engeller koyan yine o Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Allah'ın insanoğluna bahşettiği sıhhat ve afiyeti, istidat ve kabiliyeti, imkan ve kuvveti en iyi şekilde değerlendirme ve bu mevhibelerden hakkıyla istifade etme yollarını gösterip, insanları birbirine bağır olmadan kurtaran, yine bu ilahi beyandır. Bu öyle ışık kaynağı bir kitaptır ki, Gönül verip arkasına düşenlerin ruhlarında hürriyet düşüncesi, adalet anlayışı, kardeşlik ruhu ve başkaları için yaşama arzusunu tutuşturarak, etten kemikten varlıklara melekleşme adabını öğretip, onlara iki cihan mutluluğuna giden yolları gösterir. Ve bu yolda kapıları ardına kadar açar. O öyle rehber bir kitaptır ki, sayesinde hakikate uyanmış gözlerin önüne geçer, onları ötelerde gezdirir, itminan ve doygunluğa ermiş kalpleri, mehabet iklimlerinde dolaştırır, mütefekkir ruhları hayret ve hayranlıklarla sarhoş eder ve temiz vicdanlara her an ayrı bir nefa üfler. Bu öyle parlak bir beyandır ki, ruhların en yükseği, ve şekillerin en mükemmeliyle dünyaya gönderilen insana mutluluk ve saadetin en idealini teali ve terakkinin en erişilmezini ve yaşamanın en insancasını göstererek ona yolların en doğrusuyla insanı kamil olma zirvelerini vaat etmektedir. Bu şanı yüce kitap değil midir ki bütün cihan derin bir gaflet ve dalalet içinde bocalayıp durduğu bir dönemde o, insan fert ve cemaatlerinin birbirine karşı hukuk ve muamelelerini, hareket ve davranışlarını, vazife ve mükellefiyetlerini tanzim ederek, hürriyet, adalet ve müsavat hakikatlerini bir hamlede gerçek manalarıyla takuk ettirmiş. Zulüm ve haksızlığa karşı mücadelelerin en çalımlısını vermiş beşeri hata bütün canlıları içine alabilecek şekilde alem şumul şefkat ve merhamete çağırarak harp ve sulhu insani değerler çizgisine çekip etrafında toplananları yeryüzü emniyet ve huzurunun denge ve muvazenesinin temsilcileri haline getirmiştir. Bu öyle pırıl pırıl nurefşan bir kitaptır ki, bir taraftan insana acz ve fakrını hatırlatarak, onun gurur ve bencilliğini frenlerken, diğer taraftan onu aşk-ı şevkiyle coşturarak, namütenahiliklere gelken açmaya çağırır. Bu öyle bir ilahi nefhalar mecmuasadır ki, bizlere her emriyle, binlerce faydalar temin ederek ve her yasağıyla da akla hayale gelmedik zararları hatırlatarak bizleri emniyet ve güven yamaçlarında dolaştırmaktadır. Evet o emanet, ihsan ve adalet mesajlarıyla gönüllerimizi coşturup cennet ufuklarını gösterdiği aynı anda ahlaksızlık, münkerat, ve başkalarının mal, can, ırz ve hukukuna tecavüz gibi gayyalara çeken duygu ve düşüncelere karşı da tahşidat yapıp, bizleri sürekli hakkın siyanet ve himaye çizgisine çağırmaktadır. Bu bir kitaptır ki, kendinden evvel gelip geçmiş bütün peygamberleri kutsi bilmiş, onların suhuf ve kitaplarını mübarek tanımış, hususuyla Tevrat, Zebur ve İncil'e tazimde bulunmuş, onlardaki ihtilaflı noktaları hal ve fasıl, tahlil edilmiş yerleri tasih, mahfuz kalmış bölümleri de tespit ederek, bir manada kaybolmuş kitapları bulup ortaya çıkarmış ve o kitapları tebli ile serfiraz peygamberleri saygıyla anmış. Hususuyla Hz. Musa ve Hazreti İsa aleyhümüsselam'ı Ulul-azm peygamberler arasında sayarak hak ve hakkaniyetin dili olduğunu göstermiş. Sonra bu iki şanlı peygamberin validelerinin de ilhama mazhar, ötelere açık, beşerüstü ruh ve vicdana sahip bulunduklarını ihtar ederek ihkak hak maksadıyla nazil olduğunu bütün selim kalplere duyurmuş. ...ve kabul ettirmiştir. Bu kitaptır ki, insanları türlü türlü sapıklıklardan kurtararak fazilet yoluna irşad edip, Allah'ın emirlerini yerine getirenlere gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve kimsenin tasavvur edemeyeceği mükafatlar, o emirleri ihlal edenlere de bakışları bulandıracak, başları döndürecek ve yürekleri hoplatacak cezalar var olduğunu ifade ederek akılları hayrette bırakan muvazeneler vazetmiştir. Bu kitap, düşmanlıktan başka bir şey bilmeyen münkir tarihsizlerin ve dostluğun hakkını veremeyen izansız dostların bunca tecavüz, tebdil ve tağhir gayretlerine rağmen yeryüzünü şereflendirdiği günden bu yana hep olduğu gibi kalmış ve kitaplar arasında vahiy orijinini koruyan biricik Allah mesajı olmakla serfirazdır. Kur'an Leyf-i Mahfuz'un en nadide pırlantası olarak nazil olduğu zaman eşi menendi olmama gibi bir mazhariyetle nazil olmuştu. Bugün de aynı parlaklık ve kıymetini hatta daha da arttırarak, bütün ihtişamıyla devam ettirmektedir. Gelecek yıllarsa, onun güneşlere taç giydireceği yıllar olacaktır. Kur'an-ı ilk zuhuruyla, şarkı garbı, şimali cenubu ışıktan kollarıyla sardığında, uğradığı her yere bütün ilimleri de beraber götürmüş, ve dünyanın dört bir yanını cennet yamaçlarına çevirmişti. O gün ona sahip çıkanlar, onun onurdan mesajlarını en mükemmel şekilde temsil ediyor ve insanlığa Kur'an medeniyetine açılan yolları gösteriyorlardı. Bu öyle yüksek seviyede bir temsil ve göstermeydi ki, bugün dünyanın muallimi olduklarını iddia edenler, o gün olsalardı Kur'an talebelerine, ancak çırak olabilirlerdi. Kur'an-ı Mecid öyle nurdan ezeli ve ebedi mesajlarla gelmiştir ki, beden ve cismaniyetimizin yanında, kalp, ruh, akıl ve vicdanlarımızı da terbiye ederek, bizleri geleceğin insanları olarak hazırlamakta ve bizlere hedef olarak, maddi manevi zirveler ötesi şahikaları göstermektedir ki, bir kısım körler, sağırlar, görüp duymasalar dahi, o, aklı başında millet ve devletlerin sık sık başvuracakları, bir kevser kaynağı haline geleceğinde şüphe edilmemelidir. Şayet günümüzün Müslümanları, Kur'an çizgisinde, ve ilk Müslümanlar safletinde hareket edebilselerdi ki, bugün o istikamette ciddi gelişmelerin olduğu söylenebilir. Bir hamlede sıçrayıp devletler muvazenesindeki yerlerini alacak ve taklit vadilerinde başkalarının türküleriyle teselli olmaktan kurtulacaklardı. Kur'an'ın ilk talebelerinin cihanı hayret ve dehşetlere sevk eden iman, ahlak, fazilet ve aksiyonları, günümüzün insanının bir kere daha hassasiyetle ele alıp incelemesi gerekli olan önemli hususlardandır. Evet, bir zamanlar Mekke'nin yalçın kayaları arasında zuhur edip, bir hamlede dünyanın dört bir yanını aydınlığa kavuşturan birkaç bin sahabinin, Kur'an'ın aydınlık ikliminde gerçekleştirdikleri büyük inkılap, her zaman üzerinde düşünülüp değerlendirilmesi iktiza eden harikalar cümlesinden bir hadisedir. Ve müminlerin daima müracaat edecekleri tertemiz, dupduru bir kaynaktır. Bu itibarla diyebiliriz ki, Kur'an dünden bugüne kendisine gönül verenleri aldatıp şaşırtmadığı gibi, bundan sonra da aydınlık iklimine teveccüh edenleri aldatmayacak, ...hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Zira inanıyoruz ki zihinler müsbet fenlerle aydınlandığı, gönüller hak marifetiyle şahlandığı ve varlık, ilim ve hikmet adesesi altında tetkik ve araştırmaya tabi tutulduğu sürece, ilimler adına verilen her hüküm, Kur'an'ın ruhuna uygunluk içinde cereyan edecektir. Evet, o her zaman insanları ilme, ilmi araştırmaya, düşünce ve düşüncede sisteme, kainat kitabını okumaya ve varlığın esrarını kavramaya davet edip yol gösteren bir kitap olmuş ve hakiki çıraklarını hep düşünen ve araştıran insanlar arasından seçmiştir. İşte o geniş deryadan kısa mealler halinde sadece birkaç damla, 1 Allah'ın rahmetinin eserlerine bakınız ki arz ölüp gittikten sonra nasıl diriltiliyor. O her şeye kadirdir. Rum 50 2 Göklerde ve yerlerde neler var? Bakıp ibret alınız. Fakat inanmayan yığınlara Deliller, uyarılar fayda vermeyecek. Yunus 101 3. Şüphesiz semavat ve arzın yaratılmasında, Gece ve gündüzün devranında, insanlara yararlı şeyleri denizlerde taşıyarak yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği yağmurla ölmüş toprağa diriltmesinde, Derken, her tarafa canlıları yaymasında, rüzgarları, yerle gök arasında emre musahhar bekleyen bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanıp düşünen bir cemaat için, pek çok ayet ve işaretler vardır. Bakara 164 4. Onlar, göklerin ve yerin melekutuna, varlığın perde arkasına ve Allah'ın yarattığı şeylere bakmadılar mı? Araf 185 5 Onlar üstlerindeki semaya bakmıyorlar mı? Hiçbir çatlaklığı olmadığı halde onu nasıl bina etmiş ve donatmış? Kaf 6 6. Yakına açık kalpler için yeryüzünde işaretler vardır. Görmüyor musunuz? Sizin nefislerinizde de. Zariyat 20-21 7. De ki, yeryüzünde gezip dolaşınız. Allah ilk başta nasıl yaratmışsa, sonra ahiret hayatını da öyle inşa eder. Ankebut 20 8. Göklerde ve yerde nice harikalar vardır ki, onlara uğrar geçerler ama yüz çevirerek. Yusuf 105. Gibi ayetleriyle, insanı kainattaki harikaları düşünmeye, varlığın çevresindeki ince manaları tetkike, çevremizdeki baş döndürücü güzellikleri temaşaya, ve dört bir yanda duyulan sesleri dinlemeye davet edip, onun ruhunu tefekkürle şahlandırdığı gibi, 9. Afak ve kendi nefislerinde onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Böylece Kur'an'ın hakkaniyeti onlar için iyiden iyiye belli olacak. Fermanıyla da, yüce yaratıcının, afak ve enfüzde gösterdiği baş döndürücü ahenk ve nizamı, güzellik ve ihtişamı nazara vererek seyrine doyulmayan en muhteşem tabloları müşahedeye davet etmektedir. 10- Gökleri ve yeri ve bunlar içinde yaratıp ürettiği canlıları var etmesi de onun harika icraatındandır. Şura 29 11- Yerin sakinleri İnsanlar ve henüz mahiyetini bilemedikleri şeylerden yaratılan her varlığı çift olarak yaratan Allah'ı tesbih ve takbîs ederiz. Yunus 36, 12. Sen dağları görür ve onları yerlerinde duran camitler sanırsın. Oysaki onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. Bu. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Neml 88 13 Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir kısım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri bir hurma dalı gibi hilal olur, geri döner. Yasin 38 14 Semayı biz kendi elimizle kurduk ve onu sürekli genişletmekteyiz. Zariyat 47 15 Görmez misin Allah bulutları sürüyor, sonra onları toplayıp birleştiriyor, daha sonra da üst üste yığıyor ve sen yağmurun bunun arkasından çıktığını görürsün. Ayrıca gökten içinde dolunun bulunduğu dağlar gibi bulutları indirir de, onu dilediğine dokundurur, dilediğinden de çevirip uzaklaştırır. Nur 12-13 gibi sihirli beyanlarıyla da, bugün hemen herkesin merakla takip ettiği, medeniyet harikalarına esas teşkil eden, hatta, bir kısmını henüz tam anlayamadığımız pek çok ilmi buluşlara parmak basmakta ve ehli insafı dikkate davet etmektedir.